Dünya mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçun. Merhaba, ben Derya Tolgay ve Al Orçun, stüdyoda beraberiz. Her zaman gibi konumuz var tabi ee, ama önce bir ön girişle bugün konuşacağımız konuyu e, söyleyelim bir bölü bin adalar e, imar planları hakkında ve konuğumuzda e, komşumuz, <gülüyor> <Radio> komşumuz. <gülüyor> radyo komşumuz, program komşumuz. komşumuz. Evet. <gülüyor> İstanbul Şehir ve Bölge Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyesi e, ve Açık Radyo programcısı Akif Burak Atlar. E, hoş geldiniz efendim. Merhaba. Akif Bey nasılsınız? Hoş bulduk. Görüşmeyi teşekkürler. Ile. Sizleri sormalı. <gülüyor> çok Biz deyiz, teşekkürler. çok teşekkürler. <gülüyor> İstanbul Adaları ile ilgili olarak hazırlanan bir bölü bin ölçekli koruma amaçlı imar planları hakkında konuşacağız. Ama öncelikle de hemen bir yani dinleyiciler için bir iki bir şey söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında 1 bin ölçekli bir plan hazırlanıyor. Ardından da tabi haliyle 1/1 planlar Adalar Belediyesi tarafından hazırlattırılıyor ve koruma kuruluna veriliyor. 1 bölü bin Adalar Kentsel Sit Alanları koruma amaçlı uygulama imar planları da 5 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nda incelenmekte şu anda. Bu süreçte Başta Adalar, Kent Konseyi, Mimarcılık, Şehircilik Grubu, işte Adalı STK'lar e, vs. ilçe Belediyesi bir e, sürü e, yani e, kurum ve kuruluşla da toplantılar yapıldı, masaya yatırıldı bu konular ve e, ilerleniyor. Ama nasıl ilerleniyor şimdi bugün ona bir göz atacağız. <gülüyor> Umarım siz bu e, bir bölümün planı artık daha detaylı inceleme fırsatı bulmuşsunuzdur. Gerek oda olarak gerek ilgi grubu olarak. Bunun koruma amaçlı, çünkü bu bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi koruma amaçlı bir imar planı. Bunun bu koruma amacına hizmet ettiğini düşünüyor musunuz? ya da nerelerde eksikleri var sizce? Şimdi e, süreci aktardınız e, çok özet bir şekilde ama burada bence bir e, altı vurgulanması gereken bir konu var. O da Adalar Kent Konseyi'nin ve adadaki tüm sivil inisiyatiflerin süreci sahiplenmesiyle oluşan o katılımcı platform ee, yaklaşık birkaç hafta önce, 4-5 hafta önce sanıyorum ee, yeniden e, bu stüdyoda, bu programda süreci biraz hedelemiştik. Gerçekten e, planlama anlamında e, katılımcı bir platformun oluşması için e, ada sakinlerinin e, adadaki e, gerçek ve düzel kişilerin süreci sahiplenmesi çok önemli. Bu anlamda ben e, adanın daki tüm e, inisiyatifleri kurumları e, tebrik etmek istiyorum hmm, e, ve bu sayede planı Onay aşamasından önce elde edebilmiş, inceleyebilmiş olduk. Böyle bir sürecin çalıştırılması bu anlamda önemliydi. Ben hemen bir teşekkür daha ekleyebilir miyim? <gülüyor> yani açık Radyo'ya da büyük teşekkürler. İlk defa böyle bir süreci de izleyip, takip edip buna şahit olmak da önemli bir şey. Yani bir cins bu da envanter. Aslında bu bir bölümün planın çıkışı bizim programa başlayışımızla denk düştü. Çünkü biz aslında işte adaların e, Dünya Mirası UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşmuş bir grubuz. Adımız da öyle zaten Dünya Mirası adalar. Fakat tam bu sırada bu bir bölün plan e, ortaya çıktı. E, daha doğrusu hemen ortaya çıkmadı. Çıkacağı söylentileri başladı. Biz dedik ki yani eğer adalar böyle bir şekilde e, bir planla ...korunamazsa hiçbir yere giremez... ...ne dünya mirası olur ne bir şey olur... ...onun için çok önem veriyoruz bu konuya... ...kendi asıl öteki amacımız... ...çerçevesinde de... ...evet pardon... ...yolunca geldim... ...şöyle... ...2011 yılında onaylanan bir... ...üst ölçekli koruma planı var... ...Büyükşehir belediyesi'nin onayladığı... ...ve... ...yasaya göre... ...planlama ilkelerine göre şu an onay aşamasında olan ve bizden üzerinde tartıştığı plan bir önceki planın 5.000 bir böyle 5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım planın hükümlerinin dışına çıkamaz. Orada verilen kararların bağlayıcı olduğunu kabul etmek gerek. Fakat bugün bir böyle 1.000 ölçekli uygulama planını konuşurken. Bir üst ölçekli plandan gelen tartışmalı konuları Hı -hı. E, belki bir revizyon talebi olarak bir böyle beş bin ölçekli evet. plana iletmek gerekiyor. Hı -hı. E, bu tabii e, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi arasında bir takım iletişim mekanizmalarıyla e, devreye sokulabilecek bir şey. Bunun e, elbette oluru var. Hı -hı. Bildiğim kadarıyla devam eden davalar da var. Hı -hı. E, davalar e, eğer evet. planın ile ilgili bazı kararlar getirirse bu ister istemez yeniden gündeme gelebilecek bir ele alış da olabilir. Hı hı. Ee, koruma kurulunun da tabi burada bir e, rolü var. Tabi şu an koruma kurulu bir i̇nceliyor. böyle bir ölçekli planı inceliyor. Hı hı. Onların, e, yani Revizyon onay... talebi onlardan da gelebilir mi? 5000 plana yönelik doğrudan koruma planı şu an karar üretemeyebilir çünkü şu an onlar sadece ona yaşamasındaki bir böyle bin ölçekli o konuda diyor planı Hı. görüşüyor Hı. ama bir böyle binde planın en ufak detayından genel hükümlerine kadar koruma kurulu da revizyon elbette önerebilir. Peki bu revizyon ne anlama geliyor yani pratikte revizyon çalışmaları nasıl yapılır çok mu ağır bir soru bu bilmiyorum ama. O da tabii bir basit olarak planlama hı. içinde bir süreç e, revizyon şöyle ifade edelim. E, planda e, genel itirazları gidermeye yönelik yapılacak değişiklikler. Ama tabii bunların parçacık olarak değil yeni, yeniden hı hı. E, bütüncül olarak e, bir böyle 5000 planla beraber yani bağlayıcı olan bir önceki e, planla beraber yeniden ele alınması anlamına gelir. Eğer böyle bir revizyon fırsatı doğarsa bu elbette bugün eleştiri olarak ya da risk olarak planda gördüğümüz eksiklerin kapatılması için bir fırsat oluşturur. Ama tabii şunu da belirtmek lazım. Adalar ilçesinin ee, şiddetle mümkün olduğu kadar çabuk e, bir e, plana kavuşması gerekiyor. Yani Elbette. planı tartışırken planın gerekliliğini de vurgulamak lazım ki e, geçmiş dönemde tartışılan o işte Seferoğlu e, binası örneğindeki gibi e, plansızlıktan doğan e, bir takım yıkıcı yapılaşmalar ortaya çıkmasın. Tabi orada e, plan Tabii ki olsaydı yapılamazdı ama planla birlikte izan da lazım tabii. Yani Seferoğlu binası bir izansızlık örneği. Ama tabii o, o plana ihtiyaç olmadan da önlenebilecek bir şeydi. Yani genel olarak evet, e, evet. koruma planının her ölçekte 5000 bin ve bin ölçekte e, onaylanıp yürürlüğe girmesi... Adaları korumak adına burada tabii. E, temel bir gereklilik. Tabi adaların kabul edici, onay vereceği bir e, plan olması gerekliğini de ifade edelim. Sizce revizyon gereği e, gördüğünüz noktalar neler? Şöyle bir üzerinden geçsek. E, yani tabi e, bir koruma vizyonu üzerinden Hı. bu konu tartışılabilir. E, Büyükşehir Beydeyesi'nin adırladığı e, 5 bin planlar planlar e, adalar ilçesinde her adaya farklı bir işte işlev verip işte Sağlık Adası, Kültür Adası gibi bir takım işlevler verip çok da altını doldurmadan, çok da bir koruma vizyonuyla o süreci işletmeden planı onaylamıştı. Aslında uygulama imar planı daha teknik bir araç. Bundan sonra koruma amaçlı 5000 ölçekli plana uygun olarak e, bundan sonra parsel ölçeğinde, yapı ölçeğinde yapılacaklarla ilgili bir anlamda yön gösteren, belirleyici olması gereken e, bir adım. Hı -hı. E, tabii bu noktada e, biraz bu e, üst ölçekli planın e, vizyon yaklaşımı... Merkezde bir takım eksiklikler ve risk olarak tanımlayabileceğimiz bazı ifadelere yer verilebilir. Ben şöyle bir şey yaptım yani bu imar planının üst kapağını kapattım adalar değil dedim. Neresi olduğu bilinmeyen bir yer olarak baktığımda sanki burası adalar için değil de böyle normal bir kara parçası İstanbul'un bir parçası ada olma özelliği yokmuş üzerinde işte katmanlı bu yapılar yokmuş gibi bir bir şey anladım yani çok basitçe okuduğumda burası uluslararası önemi olabilecek gerçekten eşsiz bir miras alanı diyoruz biz doğal ve tarihi değerler açısından da müstesna bir değere sahip diyoruz yani sosyal kültürel ve ekonomik yönleriyle birçok dönemin izlerini taşıyan ve sit alanı bir yer yani ada burada benim üzerinde en çok durduğum yer ada kelimesi altına en çok onu da çizmek istiyorum yani bu bir şehir, bir şey vesaire değil. Adanın bir kapısı bacası var, resmen bir istihap haddi var. Buna ada olarak bakılmış mı? Ee, yani şehirde bir yer gibi mi bakılmış? Yani tabii şöyle teknik olarak koruma amaçlı ima planı mevcut üzerinden ve yürürlükteki planlar üzerinden bir çerçeve içinde hazırlanıyor. Dolayısıyla adanın elbette ki özgün koşulları üzerinden e, değerlendirilen e, bir e, yasal işlem olduğunu söylemek lazım. Ama burada e, yani bir takım riskler ihtiva edebileceği... E, yönünde e, eleştiriler getirilebilir. Özellikle e, yapılaşmamış, yapılaşma hakkı bulunan fakat üzerinde yapı olmayan e, parsellerle ilgili ya da e, tescili bulunmayan parsellerle ilgili e, olası yeniden yapılanma durumlarında e, bazı açık riskleri biz de e, odada yaptığımız, şehir planı odasında yaptığımız komisyon olarak yaptığımız değerlendirmede e, tespit ettik. Bunları isterseniz paylaşabiliriz sizinle. Lütfen. Ee, şimdi burada tabi çok tekneye girmek istemiyorum dinleyicilerimizi de açık kardu dinleyicilerini de e, <gülüyor> yormak istemiyorum ama e, bizim taks değeri dediğimiz yani taban alanı kat sayısı dediğimiz bir yapının e, ait olduğu parsele e, oturacağı e, taban alanını belirleyen e, değer e, ele alındığında burada bir e, ortalama üzerinden bir değer belirlendiği görülüyor. Yani tek tek e, ait olduğu parsel üzerinden değil, hı hı. ada üzerinde yapılan bir hesaplamayla ortalama bir değer verildi ve her adada farklı e, taban oturumu değerleri e, ifade edildiği görülüyor. Bunun şöyle bir e, risk e, tanımı olabilir. Özellikle tescili olmayan parsellerde e, bu bir yeni yapılanma talebi doğurabilir. Çünkü mevcut ve yürürlükteki e, eski taban oturum değerin üzerinde bir taban oturum değeri verilirse eğer bir adaya ve o ada içinde bulunan bir parseldeki yapı o yapılaşma değerinden e, düşük e, bir metrekareye sahipse e, orada bir e, yeniden yapılanma talebi oluşabilir. Bu Hı. da e, bu da işte e, yapı tipolojisi de belirlenmemesi nedeniyle bir risk olarak ortaya konulabilir. Aslında bir bölümün planlarda bunların ada bazında belirlenmesi gerekmiyor mu? Yani koruma amaçlı uygulama evet. imar planlarında kentsel tasarım rehberi ve kapsamlı bir kültür varlıkları, evanteri hesaplanır bir mimari tipoloji çalışması yapılır. Yapı adaları ve dış cepheleri her biri ayrı ayrı ...incelenir ve uygulamaya dönük süreçlerde belirleyici rol oynarlar. Burada bu hassasiyetle hazırlanmış bir kentsel tasarım rehberi olduğunu elbette söyleyemeyeceğiz. Şimdi aşağı yukarı yüz, yani yüzde yirmi tescilli bina var. Diğerlerini düşündüğümüz zaman yani hepsi yıkılıp tekrar yapılır. Yani adanın yüzde sekseninin sizin dediğiniz tipolojik özelliği hepsi değişebilir... Bu şekilde gittiğinde buna açık yani e, ada ve sokak bazında bir yapılaşma koşulları tarif edilmemiş burada değil mi bu ya, çok önemli bir eksiklik şöyle ifade edelim e, elbette burada belirli tarifler var fakat uygulama aşamasında herhangi bir keyfiyete dönük e, yorumların ortaya çıkmaması için bu ifadelerin son derece belirleyici Olması hı -hı, gerekir. Hı -hı. Ee, bu yönde ele alındığında plan notları e, belli eksiklikler e, göze çarpıyor. Bir başka nokta. Tek bu mu? E ben mesela hı -hı. hayal ediyorum zihnimden e, bu şekilde hı -hı. yapılaşmayı düşündüğümüz zaman çarşıda yürüyoruz diyelim. Şu anda bir katlı, iki katlı, üç katlı böyle bir hı -hı. değişik katlar var. E, binaların yapısı böyle. Ve bunların içinde dediğim gibi yüzde yirmi ancak tescili bina var. Ve hepsinin bir anda e, dört katlı olduğunu düşünüyorum. O çarşıda yürürken yani sağımda solumda... Beyoğlu gibi olur yani. <gülüyor> Beyoğlu güzel ama yani. Hayır, <gülüyor> Şimdi ilk kat Adada, be, ada, adada Beyoğlu'nun yeri yani mi var? <gülüyor> bunlar hep düşünülmüş mü? Yani ben basit bir vatandaş olarak zihnimden bunu hayal ediyorum. Korkunç bir şey. Veya yani vapura bindim adaya yaklaşıyorum. O şu anda bir göze, güzel peyzaj görünümü var. Orada hepsi aynı yükseklikte sıra sıra sıra böyle binalar. Yani bu, bu, bu korkunç bir görüntü benim zihnimde. Bu, bir türlü onu ben bertaraf edemiyorum. E bu da bir risk tabii. Fonksiyona göre e, yapı yüksekliklerinin değiştirildiğini, e, değişebildiğini görüyoruz planda. E, az önce bahsettiğim yapı tipolojisi bu yüzden de önemli. Yapı tipolojileri belirlendikten sonra ve e, bunlar tescilli kültür varlıklarına ilişkin e, detaylı... ...analiz çalışmalarıyla birlikte sunulduktan sonra... ...bu bahsettiğiniz risk de aslında ortadan kalkacaktır. Fakat şu an e, fonksiyona göre değişen yapı yüksekliklerinden bahsetmek mümkün. Teknik bir e, eksiklik plan notlarında e, birkaç önemli hususta plan ekine bir referans var. E, fakat e, plan ekine ulaşamadık. Hmm. Aslında plan plan notlarıyla bir bütündür. Dolayısıyla böyle bir ekin e, mevzuattaki karşılığı e, tam olarak belirli değil. O yüzden bu ekin de ekte olduğu ifade edilen hükümlerin de aslında plan notlarına taşınabileceğini söyleyebiliriz. Tabii koruma Bunun amaçlı müellif, pardon bunu müellif belediye vermiş midir? yani planın bütünlüğü içinde yeri varsa müellifin bunu da şey etmiş olması lazım. Yani bu belediyeden talep edilebilir bir Tabii şey. Tabii sonuçta olmaz. bu tespiti bizim gibi belediye ve hatta koruma kurulu da yapacaktır ve onların elinde bu bahsedilen eklerin var olduğunu düşünüyorum ama bize ulaşmadığı için şu hı hı, an onlar hı. hakkında hı. eksiklik olarak ifade bulunalım. Yani kesin belirleyici bir dil Kullanılması çok önemli ki işte uygulama aşamasında, ruhsat aşamasında e, az önce de ifade ettiğim bazı keyfi durumlar e, Hı -hı. oluşmasın. E, bu anlamda çok net bir dille ifade edilmesi gerekiyor. Kimin gerekir. keyfine bazı kalır yalanmalı. bu keyfilik? Kim karar ver böyle durumda, belirsizlik durumda? E, tabii plan, mi? plan yürürlüğe yani... girdikten sonra bu Hı. plan hükümlerinin parsel parsel. E, takibini e, koruma kurulu ve e, ilçe belediyesi yapacak. Onlara ferahlık olur yani bunlar çıkma belirsiz olursa. Her, her, herkes için aslında bir e, şey olur. Bir de müteahhitleri. Bir de envanter konusu var tabi. E, dediğimiz gibi çok az bina şu anda tescilli ve tescillenmesi gereken çok yer var. Bunun hazırlığı ve <gülüyor> şeysi yapılmış değil. E, bu sırada da hani oldu ya planlar geçti filan süreç başladı e, bu şu anlama geliyor mu e, bütün bu esnada o binaların hepsi patır patır yıkılıp e, yerine inşaat başlayabilir mi mesela? Bu tabii öyle birdenbire oluşacak bir süreç değil plan yürürlüğe girdikten sonra e, uyuşmazlığa konu e, detaylar elbette itiraz ve dava konusu edilebilir. Ee, ama burası bir e, sit alanı olduğu için buradaki her uygulama e, sadece belediye prosedürüne tabi değil. Burada e, özellikle doğal sit e, ve e, kentsel sit e, gibi farklı kurumla, e, kurumların yetkisi, yetki alanındaki e, onay süreçleri de buraya tabi. E, yani Çok kültür güzel ve... söylüyorsunuz. İdealini söylüyorsunuz ama biz Motola binası diye bir binanın yıkılışına şahit olduk. Yani hiç kimse farkına varmadı ve muhteşem modern mimarlık eseri yok oldu. Yani bir mirası yok ettiler. Ve bu çok kolaylıkla oldu. Şimdi bunlar haliyle biz Adalıları oldukça endişelendiriyor. Yani yaşadığımız şeyler neli de, neleri de yaşayabileceğimizin göstergesi haliyle. Onun için biraz işi daha çok ciddiye ve e, sıkı tutmak istiyoruz yani. <gülüyor> ne önerirsiniz? Yani tabii burada... E... Bir, bir güven problemi olduğunu ifade edelim yani bizim de e, özellikle kentsel karar mekanizmalarındaki e, yetkili kurumlarla yıllardır devam eden birçok e, yasal sürecimiz var birçok davamız var ve ne yazık ki oldu bittiye getirilen ve hukuksuzca işletilen birçok sürecin pratikte mümkün olduğunu günümüz e, düşük yoğunluklu demokrasi koşullarında e, görüyoruz. Aslında e, bu süreçlerin layıkıyla olması gerektiği gibi ideal işlemesi aslında e, ideal bir demokrasiyle mümkün. Yani çok ciddi bir e, demokrasi problemi olduğunu ifade edersek, kurumların da e, yapması gerektiği, görevlerini olması gerektiği gibi yerine getirdiğini e, ifade edemediğimiz birçok örnekle karşı karşıyayız dediğimiz gibi. Ama Adalarda ben e, işte e, bu programda olduğu gibi birçok araçla beraber e, yakından takip eden e, adı, adaların bir dünya mirası olduğunu ortaya koyan programın adı gibi. E, bu mirasın korunması, geleceğe aktarılması için e, o samimiyetle çalışan bir gönüllü ekip görüyorum ve bu ekip e, bu uygulamaların takipçisi. Ee, olacaktır bu anlamda ee, sizleri bir kez daha tebrik etmek isterim ama e, dediğim gibi bu e, mirasın korunması için yapılacak her çalışma e, adaları bir miras olarak tanımlamamızda bize referans olan konuları hassas bir şekilde e, ortaya almak, alması gerekiyor yani e, önemsemesi ele alması gerekiyor o ...hassasiyetle o konulara odaklanması gerekiyor. Ee, şu an tartıştığımız uygulama imar planına bu yönden e, bir eleştiri e, getirebiliriz. Biz e, şehir plancı odası içindeki komisyon e, raporunu... E, ...önümüzdeki günlerde hem sizlerle hem ilgili kurumlarla hem plan ile paylaşacağız. Hı hı. E, koruma kurulundan... Hangi yönde bir e, karar çıkacak bunu da takip ediyoruz. Hı -hı. Bu da her yasal işlem gibi elbette. Koruma kurumuna da vereceksiniz tabi değil mi? Şey, İlgin şey, tüm kurumlara ve, kurum. ve plan meclifine ve konuyu takip eden kamuoyuna Hı -hı. bu görüşleri aktaracağız. Hı -hı. Hı -hı. E, bütün bunlar tabi e, bir büyük e, nüfus yoğunluğu artışına sebep olabilecek şeyler, plandaki bu açıklar yahut da açık noktalar ee, bu konuda e, sizce bir kent plancısı olarak ee, bu nüfus yoğunluğu meselesi adalar için çünkü şöyle şeyler oluyor etrafta doğrultusu fena mı nüfusu yoğunlaşacak adanın e, iş artacak aş artacak e, evlerimizin değeri yükselecek evlerinizin değeri yükselecek türünden şeyler Saiden böyle plansız bir nüfus artışı e, işi aşı artırır mı evlerin değerini yükseltir mi Yönetim plancısı olarak soruyorum. Yani bu planla aslında adaların mevcut nüfusun arttığını söylemek hı hı. doğru değil ama şu an yapılaşma hakkı olduğu halde yapılaşmamış parsellerde evet. yapılaşma olduğunu varsayarsak evet. doğal olarak Bodrum e, vesaire hepsi evet. doğal olarak nüfusun artacağını evet. söyleyebiliriz. Burada belki bu kent pansiyonculuğu meselesiyle ilgili bir şey söylemek lazım. Yani 500 metrekareden büyük, e, yanılmıyorsam düzeltin. Bazı evet. yerlerde bin deniyor, bazı yerlerde 500 deniyor ama 500 metrekareden önce binmiş, büyük, sonra 500'e düşüyormuş. 500 metrekareden büyük e, konut e, yerleşimlerinde pansiyonculuk yapılabildiğine dair hı hı. E, bir hüküm var. E, bu tabi biraz keyfi ve sosyometre açık edilebilecek bir hüküm olarak karşımıza hı hı. çıkıyor. E, çünkü e, konaklamaya dair ticari bir e, fonksiyon ortaya konulduğunda ve bunun belli bir e, bölgede toplanmadığını gördüğümüzde hı hı. aslında e, tam olarak e, nüfusun e, ve işte bunun ticari bir işlev olarak kullanıldığında adıda ne ölçüde karşılık bulacağını öngöremiyorsunuz. E, yani, yani ben sadece şey için söyledim. Eğer e, metrekare artarsa fiyatı düşer. <gülüyor> yani e, ars meselesi evet, bu bunu bir başka programda konuşacağız hayır, hayır, sen, tamamen bunu Yani kalabalık olursa da <gülüyor> e, bir faydası olmaz adı halkına diye düşünüyorum evet e, efendim e, İstanbul Şehir ve Bölge Planıcıları Odası Yönetim Kurulu üyesi Akif Burak Atlar konuğumuzdu çok çok teşekkürler Akif. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> bir kez ederim. daha görüşeceğiz gibi düşünüyorum. Öyle görünüyor. Evet. <gülüyor> evet e, bir yerin dünya mirası olarak kabul edilebilmesi için UNESCO'nun en önemli kriteri o yerin bozulmamış olması. Biz onu imar planlarıyla korumayı değil de kullanmayı ilk sıraya alırsak bu mirası bozarsak diye epey endişeliyiz. <gülüyor> Bugün bunları konuştuk efendim. E, salı'ya görüşmek üzere. E, Hoşçakalın Adalar hepimizin. Hoşçakalın adalar hepimizin. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk.